Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ve barif ala nebina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Amma ba'd Hala besmele'nin şerhindeyiz inşallah Bitiremedik çünkü Geçen hafta zaten özel Geçen hafta diyorum geçen derste Özel bir durumdan dolayı Fazla anlatamadık Belki geçen hafta bitirebilirdik ama bu hafta Bitirmeye çalışacağız besmele'yi Bayağı da bir uykusuzum. Gece çok az uyudum. Allah' yardım Nasıl anlatacağız? Şey oluyor. Biraz kol santresi dağılıyor uykusuz olduğu zaman. Yazıyorum buraya. Tamam. Evet. Şimdi geçen hafta ders biraz yarım kaldığı için yani yarımdan kastım Böyle tam meramızı anlay anlatamadık, kısa olduğu için der. O yüzden geçen hafta bir mevzuya değindim ve onu biraz eksik anlattım. Eksik derken daha anlatılması gereken şeyler vardı, onları anlatmadım. Onları biraz anlatalım. Biz geçen hafta dikkat edin, bir kayda verdik. Ne dedik? Her isim bir sıfata delalet eder. Evet. Ama her sıfat isime bir isim olacak diye bir kayda yok. yok. Şimdi bunu örneklendirelim. Mesela Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi... Alim. Ne, il, ne sıfatı var bunda? İlim. İlim. Bakın, şimdi Allah alim dediğim zaman, yani ben alimim dediği zaman, yani o alimdir, hakimdir, azizdir, gafurdur, metindir, rahmandır, rahimdir. Allah bunları dediği zaman, siz şöyle bir Rab tasavvur edebiliyor musunuz? Kendisine alim diyor ama o sıfat yok kendisinde. Kendisine rahman diyor ama rahmet etmez. Kendisi Alim ben alimim diyor ama bilmez. İşte kendisi ben Rezzam diyoruzık verelim ama razık vermez. Böyle bir rap düşünebilir miyiz? Ab, abesle iştigal edilir mi? Kullarda bile bu çok büyük bir şeyken rap'te bu nasıl düşünülebilir? Değil mi? O zaman Allah ben buyum buyum dedirse diyorsa mutlaka o ismin altında o sıfat olmak zorunda. Olmak zorunda. Aksi halde aksi halde bu Allah'ın kelamında halele delalet eder. Yani böyle içi boş manası. İşte bir manaya gelmiyor. Tamam. Alim ama işte ayın, lam, mim harfi bir araya gelmişti işte. ondan ibaret. Olmaz. O yüzden biz Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor? Bakın. Lillahi lesma ulhusuna. En güzel isimler Allah'ındır. Siz bu ayetten hani kulağa hoş geliyor böyle mi? Bu manada mı anlıyorsunuz? Hani en güzel isimler Allah'ındır. İşte ne güzel kulağa çok hoş geliyor. Hani dersin ya ben kızının ismini ne koydum? İşte Aylin koydum. Ha, ne kadar güzel bir isim. Sen ne koydun ben de şimdi M'ye koydum. Valla o da çok güzel bir isim. Bu şekilde mi anlıyoruz? Yoksa acaba Allah Azze ve Celle burada bize bir şey mi hitap etmek istiyor? Tabii ki Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri kulağa hoş geliyor. Bırak onu Kur'an'ın bütün kelimeleri kulağa hoş geliyor. Değil mi? Firavun bile hoş geliyor kulağa. Neden? ibret alıyorsun. Şimdi. Bakın. isimlere Hepsi. Bir mana içeriyor. Ama o manalar Allah'ta var. Allah'a işte en güzel isimler Allah'ındır derken neden? Çünkü o isimlerin manası hakkıyla Allah'ta bulunduğu için en güzel isimler Allah'ındır. Her isim bir sıfada delalet ettiği için Allah'ın isimleri güzeldir. Yoksa Rahman, Raham, Mim harfleri bir araya gelmiş de kulağa hoş gelen bir ses çıkmış ortaya, bir kelime çıkmış ortaya değil yani. Ve ileride de geldiğimiz zaman kayda ka e, okuduğumuz zaman ileride işte isim sıfata has sadece kayda kitabı var onu okuyacağız ileriki yıllarda Allah nasip ederse. Orada göreceğiz ki her isimler sıfatın delalet ediyor hem de nasları ile böyle münakaşa ede ede. Onları göreceğiz inşallah. Bu kitapta da gel yeri geldiği zaman değineceğiz delillerine. Şimdi Bakın kullarda böyle bir şey yoktur. Kulların her ismi bir sıfata delalet edecek diye bir şey söz konusu değildir. Böyle bir şartiyet yoktur yani. Evet. Bakın benim ismim mesela. Benim ismim ne? Benim Yılmaz. ismim ne? Yılmaz. Bunun altında ne sıfatı var mana olarak? Bak, Yılmama. Evet. Yılmama sıfatı var değil mi? Güzel. Yılmama sıfatı umumdur. Hiçbir şeyden yılmamam lazım. Güzel ben kaç kilo taşıyabilirim en fazla? Diyelim ki en fazla 100 kilo taşıdım. Hadi diyelim ki dayandım 150 kilo taşıdım, 200 kilo taşıdım. Nereye kadar gidecek? 300'de, 400'de duracak. En güçlü dünyanın en güçlü adamını getir, değil mi? Bir yerde duracak. İsmi Yılmaz olsun bu adamın. Bir yerde duracak. Yılacak yani sonuçta. Değil mi? Yani bir adam yürüsün kilometrelerce. Kaç kilometre yürüyecek? En sonunda yıkılacak bu adam, dayanamayacak. Demek ki o sıfat onda olma şartı yok. Veya düşünün, bir tane çocuk doğdu. Şimdi bazı çocuklar doğduktan ne zaman sonra gözleri açılır? Bazen hemen açılır. Bak. Bazen birkaç saat sonra. Bazen bir gün bekleyebilir. Olabilir. Do normaldir. Çocuk doğmadan karar verdi annesi babası. İsmini Basir koyacağız biz. Basir ne demek? Gören. Evet. Çocuk ama doğabilir mi? Doğabilir. Veya çocuk normal e ama doğmadı. Sonradan. He, Allah Allah Allah işte kaderde vardı. Biraz adam adam e şey oldu. Yani. Kör oldu. Biraz. İsmi ama Basir. Evet. O sıfat var mı? Adam Mecnun. Deli. İsmi Alim. Adam Kadir. Bugün Türkiye'de Kadir ismi yok mu? Var. Çok. Ama ne kadar kudret sahibi? Muhammed. Düşünün şimdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin isminin altında sıfatı vardı. Mesela insanda olabilir de olmayabilir de. O ayrı bir bak. Ama olma şartı yok. Evet. Ve olan sıfat da illa kemal derecesinde olma şartı yok. Evet. Allah'ta hem o sıfat var hem de kemal derecesi. İki nokta. Mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ne demek? Övülen. Övülüyor muydu? Övülüyordu. Peki bugün hiç zalim olan, esrafı tarafından, ana babası tarafından sevilmeyen Muhammed isiminde hiç mi insan yok? Bulursun. Değil mi? Bunun gibi olay. İlla olsun Ama Allah Azze ve Celle de böyle yok. Her ismi... Peki her sıfatı bir isme delalet etmez ama. Mesela Allah'ın sıfatlarından birisi el. Allah'ın el diye bir ismi var mı? Allah'ın sıfatlarından bir tanesi isteva. Müstevi diye bir ismi var mı? Ayın göz diye bir ismi var mı? Kulak, el, aşağı kulak dedim. Ee, ayak diye bir ismi var mı yok. parmak diye bir ismi var mı bu sakkı diye bir ismi var mı yok. yok o zaman her sıfatı İlla bir isme dela edecek diye bir şey yok Anladık buraya evet. kadar şimdi o zaman Allah Bismilrahman Rahimde Allah Errahman Errahim Rahim 3 isim 3 sıfat Üçü de ayrı ayrı sıfata devlet sıfat derken Rahman da Rahmet sıfatına devlet eder. Rahmet, Rahim de Rahmet sıfatına devlet eder. Allah da uluhiyet sıfatı vardır. Yani ubudiyet diğer bir ismiyle yani ibadet. Ne manada ibadet? Allah ilah kelimesinden gelir. İal, i, bakın ilah kelimesi fi'al kalır bundandır. Mesela ilah, kitap. Bakın hep aynı kalıptan. İlah, kitap. Bakın hep aynı kalıptan. Mesela firaş. Bakın hep aynı kalıptan. Yani fi'al kalıbından. Fi'al kalıbı Arapçada ya ismi faildir ya da ismi mefuldür. Allah hakkında ismi meful tabi. Ne demek yani? Ma'bud demek. İlah ne demek? İbadet edilen demek. Allah'tan gayri ilah var mı? Çok. Değil mi? Allah'tan gayri ilah yok mu? Var bizim için Bizim için değil. Şimdi ben onu diyorum. Var mı? Var mı? Çok. Değil mi? Bir insan dese ki La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur kastetse ne olur? Kafir var. Ama biz La ilahe illallah derken hak ilahı kastettiğimiz için biz Allah'tan başka ilah yoktur lafzını kullanabiliriz. Bir şartla orada kalbimizden geçeni bileceğiz. O da nedir? Hak ilah yoktur. Çünkü Allah Kur'an'da onların tatlılarına ne veriyor? İlah. i̇lah. Değil mi? Allah diyecek ki ilah. ilahlar ayırsın var. Ayırsın şey. Allah derse ki i̇lah. Allah diyor ki ilah var. Biz de diyoruz ki heh. Ya biz de La İlahe İllallah'ı bilmiyoruz ama maşallah. Diğer meseleler de döktürüyoruz yani. Değil mi? İster istemez buna değiniyorum. Dayanamıyorum yani. Tamam mı? Burada kusura bakmayın. Kuluz, beşeriz yani. Bazı şeylere dayanamıyoruz. Allah Errahman Errahim. Allah Errahman Errahim. La İlahe İllallah'ı özel bir işleyeceğiz. La İlahe İllallah cümlesi baştan sona belki bir haftalık bir ders yani. Oraya özel bir değineceğiz. Şimdi Allah Errahman Errahim. En son ne dedik? Ya son en son En işte son... Geçen derste mi? Yok yok. Demin anlattım. En son ne dedik? Ben unuttum. Sıfat... Yani örnek... Örnek... Yani. Dedik her isim bir sıfata delalet evet. eder. Her isim bir sıfata ama her sıfat bir isme devel etmez. Allah, Rahman, Rahim. Allah'ta ne sıfatı var? Uluhiyet. Uluhiyet, evet. Uluhiyet sıfatı var. Yani ubudiyet diye bir ismi. Yani. O zaman ilah ne demek? Mâbud demek ibadet edilen. Allah'tan gayri ilah var mı? Çok. Allah onların, Kur'an'da onların taptıklarına ne isim veriyor? İlah ismi veriyor. Demek ki Allah'tan başka ilah var. Eğer biz Allah'tan gayrı ilah olduğunu inkar etsek ne olur Kur'an'ı tekzip etmiş oluruz. Ama Allah'tan başka hak ilah yok. O zaman la ilahe illallah biz ne dedik? Bismillahirrahmanirrahim yarım bir cümle. Evet. La ilahe illallah da yarım bir cümle. Evet. Orada da bir eksik kelime var. He <gülüyor> he. Ama orada biz o eksik kelimeyi biz tayin etmiyoruz ha O bellidir. O da hak kelimesi. O gelecek. Yani Allah'tan başka hak ilah yoktur. O yüzden Allah onların taptıklarına ne isim veriyor? Ne diyor? Allah'tan gayrı taptıkları nedir diyor Allah? Batıldır. Demek ki var. Allah'tan gayrı taptıkları, ibadet ettikleri var ama ne? Batıl. Batılın tersi nedir? Zıttı. Hak. O zaman hak ilah. Nasıl da ispatlayacağız o da kelimenin hak olduğunu ileride. Tamam mı? <gülüyor> İnşallah önce La İlahe İllallah öğrenelim de Allah bize nasip etsin de tevhidi öğrenmeyi. Sonra gireriz. <gülüyor> Ebir meselelere. Allah Errahman Errahim. Şimdi ahi. Burayı dikkatlice dinliyoruz. İnce ve uzun bir mevzu. Şimdi bakın. Ne dedik? Allah kelimesine fazla değinmeyeceğiz. Uzatmayacağız. Allah kelimesini biz özel bir ders yapacağız. Sadece Allah anlatan. Allah kelimesini ileride Özel bir ders yapacağız. Sadece kelime ile alakalı Allah kelimesi. Hem İrab man manasında hem e, kelimenin kökü manasında müştak mıdır, camit bir kelime midir, müştak bir kelime midir? Çünkü Eylül Sünnet'e göre Allah'ın isimlerinin hepsi müştaktır, türemiştir vesaire. <gülüyor> Ama e, bidat eline göre müştak değildir. Çünkü kendilerine malzeme çıkıyor müştak olmadığı zaman. Onu ispatlamaya çalışacağız. Onların delillerini getireceğiz, münakaşe edeceğiz. Sadece Allah kelimesi. Çünkü onlara göre Allah kelimesi e düşünmek manasından geliyor. Düşünme kökünden geliyor. O yüzden la ilahe illallah'tan maksat ne diyorlar? Allah'tan başka düşünülecek yoktur. O yüzden ne diyorlar? İlk kişiye var ilk vacip olan ne diyorlar? Kişiye ilk vacip olan ne diyor bilatehli? Düşünmek. Önce bir Allah'ta şüphe edeceğin düşüneceksin. He. Allah'ı düşüneceksin, Düşünceyle ispatlayacaksın ki sonra bir daha sana şek gelmesin. Onda da neyi delil getiriyorlar? La ilahe illallah delil getiriyorlar. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah dememizi istiyordu diyorlar. Tamam mı? E diyorlar ki e, Allah kelimesinin manası da düşünülen demek. O zaman Allah'tan başka düşünülen yoktur. O zaman ilk vacip kula Allah'a düşünmektir. Bizde ne diyoruz? İlk vacip nedir? İlk kişiye vacip olan nedir? Tevhid. Rububiyet tevhidi mi? Uluhiyet tevhidi. Heh. Uluhiyet tevhidi. Tamam mı? E peki bunu ispatlamak için Allah kelimesine inmemiz lazım. Çünkü adamların bidat elinde bidat ehlinin malzeme var. Çünkü ilah İlah'ın manalarından bir tanesi hakikaten tehayyeredir. Düşünlen, hayret edilen. Ha. ha Biz hadisle madisle hiç mi ispatlamıyoruz? E, la ilahe illallah'ın ne manasına geldiğini, müşriklerin sorununu olduğunu ispatlıyoruz. O ayrı bir mevzu. Ama sen ispatlıyorum deyip de kurtulamazsın. Anladın mı? O adama göre sen onunla ispatladın, ben de ayetle ispatladım der. Çünkü la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka düşünecek yoktur der. Sapık ne dedik biz? Kayde. Sapık her zaman sapıktır. Tamam mı? İleride gelecek adam senin cariye bir hadisine cariye ile alakalı hadisine daha iki dakikada cevap veriyor. Yani. Anladın mı? İlme inmezsen alimlere dönmezsen ben Bukhari Müslüm'ü kafama göre okurum. Tek başıma okurum. İlim ehline gerek yok. Kur'an sünnet böyle net, net açık meal okuruz biz. Hüküm çıkarır dersek o zaman bir gün Allah nasip eder seni bir bidat ehliyle karşılaştırır sağlam. Böyle Türkiye'de cami cemaati gibi böyle miskin cami imamları gibi böyle miskin adam değil. Böyle hakikaten Böyle, Moritanya'da okumuş, ahbaşların yanında, sağlam ama, bu Türkiye'deki ahba ahbaşlar da iç ilimden habersiz. Ha, onların ilimleri gelir, Allah bize, Arapça bilmeyenlere bir nimet vermiş, biliyor musun, bir noktada, bidat ehliyle karşılaşamıyorlar, bilmiyorlar ya, bidat ehliyle karşılaşamıyorlar, öyle bir nimetleri var işte, yoksa subhanallah, ben halin ne olacağını düşünemiyorum yine halbuki alimlere döndüğün zaman bunların hepsinin en en tabir caizse kabalayısı bile cahildi bilateenni. Tamam mı? Ehli sünnete nispetle. Evet, şimdi Er-Rahman Er-Rahim. Rahman ve Rahim rahmet sıfatı. Bakın çok önemli. Şimdi Rahman sıfatı Rahman isminin altında bir sıfat var. Nedir o? Yazıyorum buraya. Rahmet. Bakın, eee rahmet. Rahimin de altında bu var. Tamam. Hmm. Rahmet sıfatı. Ancak bakın biz diyoruz ki arasında fark var. Bir kere mana noktasında Rahman Rahim'den daha mübalağlıdır. Birinci fark. Bunların hepsini yazıyorsunuz, ezberliyorsunuz ona göre. Rahman Rahim'den daha mübalağlıdır. İki sebepten dolayı. Arap dili edebiyatında Rahman Rahim'den daha mübalağı ifade eder. Mana olarak daha böyle güçlü ziyade demek. İki sebep söyleyeceğiz. Bakın birincisi. Şimdi. Rahman kelimesinin açılımını yazıyorum. Bakın rahman. Rahman. Tamam mı? Kaç harf? Yok. 5 Ra, ha, mim, uzatma, met var. Bir de nun. Bakın. Ra, ha, mim, uzatma, nun. Med dediğimiz uzatma nun. Rah 3. Mübalağın üç. tam manası neydi Türkçe'ye karşılığı tam manası? Bir şey söylemiştim. Dağıt yaparak da bunu yani. Mübalağ mı? Evet. Ha, manada ziyade yani. Ziyade değil mi? Ha, ziyade. ziyade. Daha çok. Daha çok. Tamam. İki sebepten dolayı mı gideceğiz? Bakın. Şimdi? İki sebep söyleyeceğiz. Evet. Bakın birincisi Rahman yazdım bir de Rahim yazıyorum şimdi buraya. Rahim. Rahim kaç harfli? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Rahman? Şimdi yazıyorum üzerine. Rahman 5, Rahim 4. İkisi aynı kökten geliyor. Hangi kökten? Rahe mim harf. Rahim, rahime, rahime kökünden. Yazıyorum ra O zaman aslı kaç harfli bu, kelime, bu kelimenin? 3. 3 harfli. Rahim'den değil mi? Kökü rahime. Rahim 3 harfli. Şimdi bu 3 harfli kök Kökten iki tane isim tü türemiş. İki tane kelime türemiş. Birincisi Rahman, birincisi Rahim. Evet. Peki, Rahime, Rahmana dönüşürken hangi harfler ziyade olmuş? Sondaki Elif ve Nun. Evet. Değil mi? Bakın. Rahman, sondaki Elif ve Nun. Rahim Mim'den evet. önceki Ya harfi. Evet. O zaman Rahmana kaç harf ilave olmuş? İki evet. harf. Rahime? Tek harf. Tek harf. Rahime tek harf gelmiş. O zaman hangisi daha çok harfli? Rahman. O zaman bir kelimenin köküne manada manada tesir etsin diye harf eklenirse harflerine bakarız. Hangisi çok harfi hangisi çok hangisine çok harf eklenmişse o, da, o, da. o daha mübalalıdır. Manada daha çok değer kazanır. Evet. Bunun ilmi ıslahı hemen Arapçasını ya söylüyorum. Ziyadetu'l-mebne tedullu ala ziyadeti'l-ma'na. Yazıyorum. Ziyadatul mabna tedullu mabna tedullu ala ziyadatul Ma'na Tamam. Buraya yazdım. Ziyadatul mabna tedullu ala ziyadeti'l makna. Bu ezberleyeceğiniz kaynıklardan bir tanesi Arapça. Önümüzdeki hafta soracağım, önümüzdeki derste soracağım. Ziyadatul mabna Tedullu ala ziyadetil ma'na. Bu fıkıhta bile bunun size bir sürü faydası olur. <gülüyor> Ziyadetul mebna tedullu ala ziyadetil ma'na. dersi de bitiremeyeceğiz şimdi. bakalım. Tedull tedullu tedullu ala ziyadeti'l ma'na. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ziyadetu lüme bina tedullu ala ziyadeti'l ma'na. <gülüyor> Bakın. Mebna bina edilen müfredatların üzerine yazabilirsiniz Türkçesini bina edilen. Tedull delalet eder. Ziyade kelimesi ziyade demek zaten. Mana, mana demek zaten. Tamam mı? Şimdi bakın bu ne demek? Şimdi şurada tekrar Rahman'ı yazıyorum bu cümleyi anlatmak için. Ne mana geliyor? Tek tek e, anlatırım Türkçesiyle. Bakın Rahman. Rahman. Şimdi Eran abi. Bu hangi köktendi Rahman? Rahman. Errahime erra'u velha'u velmim. Tamam mı? Rahim, el er ra ve el ha ve el mim. Şimdi buna bina edilmiş bazı harfler. İşte o mebna kısmı orası. Evet. Ha. Hangiisi bu elif ben ve nun? He. Yani ziyadetül mebna e, bina edilen şeyin ziyade olması evet. tamam mı? Manadaki ziyadeliyete delalet eder. Evet. Yazın o zaman onu. Bina bina edilenin edilenin ziyade olması manadaki ziyadeliğe delalet. Bina olunan ne burada Rahman'da? Elif ve Elif Nun Rahman'a bina edilmiş. Evet. Ve Rahman bina olunmuş ve çoğalmış. Bunun fazlası an, ziyade, olması. ziyade olması manadaki ziyadet ziyadeliğe delalet eder. Bu belagat ilminde nedir? Bir kaydedir. Allah bize Arap dili edebiyatıyla hitap ediyor. O yüzden Allah Araplara diyor ki getirin bakın bir mislini Kur'an'a. Evet. Bunun manalarından bir tanesi hem mana olarak hem delalet ettiği fıkıh olarak hem de kelimeler olarak cümle yapıları olarak komple Kur'an'la Allah meydan okuyor. Evet. İşte bunların bakın şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi Allah'ın evet. bu e meydan okumalarını şeylerini. Bunların hepsini bizim alimlerimiz anlatıyor. Neden zannediyorsunuz siz Bakara suresinin bilmem kaç ayetini bile yıllarca ancak anlayabilmiş sahabeler? İmam Mücahit neden böyle? Ne diyor İmam Mücahit? Ben İbna, İbn-i Abbas'ın yanında Kur'an'ı iki kere ne yaptım? Hatmettim. Ve her geldiğimiz her şeyin üzerinde tek tek soruyordum ben. Her noktayı tek tek soruyormuş. Demek ki bakın nasıl işliyorlarmış bu Tek tek soruyordum diyor ben. İbn-i Abbas'dan sahih rivayet var. Kur'an'ı anlamalarından bir tanesi de Arap dilin şiirleri, Arap dili edebiyatı olmasına dair. Gelecek onlar hepsi. Evet. Ziyadetül mebna tedullü ala ziyadetül ma'na. Evet. Tamam. Şimdi Rahim'de de ziyadetül mebna var mı? Var. var. Ama Rahman'a göre nispetle? Peki ihtilaf var mı alimler arasında? Rahim min Rahman'dan daha mübalağlı olduğuna dair var. Alimler ihtilaf etmiş. Bazı alimler demiş ki, Rahim Rahman'dan daha mübalağlıdır. Ona hatırlatın, ona geçmeyeyim. Çünkü bir şey unuttum. Rahim mübalağlıdır diyenlerin kavilerini getireceğiz. Ona cevap vereceğiz. O, onu tutun aklınızda. İkinci sebebi söylemedim. Çünkü neden daha evet. mübalağlı olduğunu Bakın. Şimdi Eren abi. Gadibe. E, üç tane... E, kelime yazayım buraya. Gadibe Gadibe Gadibe Ne demek Gadibe? Kızdı. Ataşe Ataşe Ne demek? Susadı. Değil mi? Hmm. Mele'e Yazayım bir de. Mele'e Mele'e ne? Doldu. Dolmak. Tamam mı? Şimdi Gadibe kızdı. Kızan, ismi faili nasıl getireceksin? GĂDIB. Ateşe, Ateş. Mele'e, MĂLIĞ. Tamam, ismi failleri bunlar. Şimdi bakın, anladın mı? Buraya kadar. Şimdi, ismi fail sigalarından, e, bunların hepsi o zaman, e, bir kalıp. GĂDIB'e GĂDIB, ALİME ALİM, RAHİM'e RAHİM. Değil mi? FAİLE FAİL. Katele katil. Bakın hep kalıp. Bunlar hep ismi fail kalıpları. Yani işi yapan. Şimdi Rahman var ya. Rahman hangi kalıptandır? Fa'len kalıbından. Bakın. Fa'len. Fa'len. Fa'len kalıbı. Fa'len kalıbı. Bakın. Fa'len. Fa'len. Şimdi rahime düşün. Rahime. Rahime. Rahime'yi fa'len kalıbına al. Ne çıkıyor ortaya? Rahman. Peki. Gadibe'yi fa'len kalıbına al. Gadiben. Ateşeyi faalan kalıbuna al, atşan. Mele'eyi faalan kalıbuna al, faalan. Bakın. Hepsi aynı. Rahman, gadben, atşan, mel'an. Tamam. Hep aynı kalıb. Bakın bu kalıb. İsmi fail yapan. Rahman, rahmet eden. Mesela gadibe kızdı, gadben kızan. Ateşe, ataşa susadı, atşan susayan. Mele'e Doldu. Mel'an dolan. Tamam mı? Ama fa'lan kalıbı fa'lan kalıbı si'a ve imtila ifade eder. Doluluk ve genişlik. Bakın fa'lan kalıbı. Şimdi Rahman kelimesi, Rahman ismi fa'lan kalıbından değil mi? Bak. Evet. Fa'lan, Rahman, Atşan, Mel'an. Evet. Hep aynı kalıp. Bu işte bu kalıplarda, Arapçadaki bu kalıptaki kelimeler si'a ve imtila ifade eder. İmtila, doluluk, Siyah genişlik yani manada doluluk ve genişlik. Mesela ne gibi? Şimdi gadibe ne demek? Kızdı. Peki kızan diyeceksin. Nasıl diyeceksin? Gadip. Evet. Çok kızan artık kızmaktan dolmuş, genişlemiş. Ne diyeceksin? Gadibe. Evet. Bak. Şimdi ateşe ne demek? Susadı. Peki susayan diyeceksin. Normal bir susayan. Ne diyeceksin? atış evet. Çok susayan, susamaktan dolan böyle artık. Nasıl? Ateşe. Manada ziyade etmek istiyorsan hemen o kalıp kalıplaştıracaksın. Mele'e doldu. Dolan, mâli'e. Ağzına kadar dolup taşan, genişleyen artık böyle taşmaktan. Ney? Mele'en. Şimdi rahime, kızdı. Rahim, şey, rahime rahmet etti. Rahim, rahmet eden. Rahman, çok çok çok, ne yapan? Rahmet eden. O zaman faalan kalıbındandır ya rahman. O zaman diyoruz ki, faalan kalıbında gelen Bütün kelimeler si'a ve imtila ifadeler dolu. Rahim kalıbında bu yoktur işte. O yüzden diyoruz ki kalıp olarak da ispatlıyoruz ki burada falan kelimesi. daha Bakın İmam Taberiye kelime müfredatlarında bunların hepsini görürsünüz tefsirini. Kurtubi'ye bakın. Ondan sonra. <gülüyor> bakın. Ee... Garnati'ye bakın. Ondan sonra İmam Şefkani'nin tefsirine bakın. İmam Şefkani'nin tefsirine bakın. Bütün müfessirlerde görürsünüz bunları. Bizim ehl Sünnet İmam Begavi'ye bakın Ehl-i Sünnet tefsirlerimizde. Onlar da görürsünüz. Hepsini görürsün bunları. Tamam evet. bunların hepsi Ehl-i Sünnet alimlerimizin kabirleri. İbn-i İb İb bunu çok uzun anlatmış. İbn-i İb Kayyım'ın kavli gelecek. Önemli. Tamam mı? İbn-i İb görürsünüz bunu. İbn-i İb Teymiye'den görürsünüz bunları. Günümüz alimleri özellikle, bunlara özellikle değinmiş Şeyh Fevzan, Şeyh İbni Hüseymin, Şeyh Bin Bas, tamam mı? Şeyh Yusuf El Ghafis Şeyh Abdül Şeyh Abdül Muhsin'in oğlu Şeyh Salih Havvadil Megamisi. Bunları hep anlatırlar. Tamam buraya kadar anladık. Bitti mi şu o zaman iki sebep varmış Rahman-ı Rahim'den evet. mübalağalı seversen. Birincisi Eee, fa eee ziyade'l mabna تدل Harfi daha çok asıl Bak köküne eklenmiş. İkincisi de faalan Aynen. kalıbından. Aynen. Faalan kalıbı da yani Rahman kalıbı faalan kalıbından'dır. Faalan kalıbı da sıhve imtila ifade eder. Ziyade, imtila. Tamam. Peki, e, şey hatırlatacağız, tamam. Şimdi dedi ki bazı alimler ne dedi? Rahim Rahman'dan daha mübalaadır diyen yani alimler yapmış. Bu münakaşa mevzu evet. Şimdi bunların birisi Allah'ın kitabından net nas değil. Anlatabiliyor muyum? Bunlar kaidelerle, istihlarla elde edilmiş. Fıkhın çoğu zaten nedir? İstihlali meseledir yani. Birisine göre rüküden sonra el bağlanır. Birisine göre bağlanmaz. İkisi de ehl sünnetin kabli mi? Kabli. İkisine, ikisine de batıl diyemezsin. Ne dersin? Ben bundan bunu anladım. Ne manada bunu anladım? Delillere baktım. Bunu anladım. Kalbim buna mutmain oldu. Bununla amel ediyorum. Ama bağlayan salanlar batılda mı %100? Yok. Ya yani sen diyebilir misin Allah Resulü yüzde benim gibi kılıyordu. Diyemiyorsan ona batıl diyemez. Ancak nelere batıl dersin? Hiç Ehl-i Sünnet'in söylemediği bir kabildir. O zaman ona batıl dersin. Veya ehl Sünnet'in söylediği bir kabildir ama şahs kalmıştır ona da batıl diyebilirsin. Aksi batıl diyemezsin. Tamam mı? Şimdi dedi ki Rahim, Rahman'dan... Da daha Bunu neden söylemişler halimler biliyor musun? Yani birkaç şey söylemişler ama elle tutulur yanı olarak bir şey söyleyeceğiz. Demişler ki burada Rahman, şimdi Türkçe çevrini anlayacaksınız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Diyor ki Allah kendine bir sıfat olarak ne vermiş? Rahman ismini vermiş. Evet. Bismillahirrahmanirrahim de. Bir de o Rahman'ı tevkid ettiren bir de Rahim'i getirmiş. Evet. Hani ikisi de rahmet eden ya. E madem Allah Rahman'ı dedi... Merhamet eden, Bismillahirrahmanirrahim içinde. Bir daha niye merhamet eden manasına gelen rahimi de kullansın ki ekstra? Rahman yeterli zaten. Çünkü ikisinin altında da ortak bir sıfat var. Nedir o da? Rahmet sıfatı. E neden ekstra rahimi zikretmesine gerek var ki? Ha demek ki zikretmiş ki tehkit babındandır diyorlar rahim. E biz de diyoruz ki tamam tehkit babından. Ne alaka mevzuyla? Diyorlar ki çok güzel bir şey getiriyorlar. Diyorlar ki çünkü tehkit edilen şey, tehkit olunandan her zaman daha güçlü olur. Sen bir şeyi bir şeyle tehkit ediyorsan, yani eee... E, el المؤكد به olayı var. Teakid et, e, e, ettiğin şey ve edilen şey. Teakid ettiğin şey nedir burada Rahim? Neye teakid ediyorsun? Rahman'ı destekliyorsun. Daha mı var? Biz de diyoruz ki sizin söylediğiniz de doğru ama burada doğru değil. Çünkü neden? Burada cümle yapısı olarak tehkit olarak gelmemiştir. Rahman'a sıfat olarak gelmiştir. Sıfatla da sıfat olarak gelmiştir yani. Anladın mı? Mesela Bismillahirrahmanirrahim'i irab ederken bakın mesela Kurtubi'ye başka tefsirlere bakın. Rahman ve Rahim'i tefsir ederken mesela zik ederler bazen. Ne derler? Derler ki Rahim, Rahman'ın neydir? Sıfatıdır. Tamam Rahim, Rahman'ın sıfatıdır. Vasftır yani. O yüzden tehkit olarak gelmemiştir yani. Tamam mı? olarak gelmemiştir. O yüzden burada işte tehkittir. Bundan dolayı tehkit, tehkit olunandan Daha üstündür. Burada müstakim değil. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü sıfattır. Tehkid olarak gelmemiştir. Ha, i̇leriki derslerde inşallah ileriki metinlerde de yine Bismillahirrahmanirrahim illa karşılaşacağız. O zaman devam edeceğiz anlatmaya. Bunu söyledik. Çünkü çok anlatırsak akide öğrenemeyeceğiz yani. <gülüyor> Ki gerçi çok şey öğreniyoruz elhamdülillah. Bunların hepsi akide'den de. Mesela ileride gelecek. itiraz gelecek. Mesela ehl-i e hep itiraz getiriyorlar. Siz neden rahim Rahman'ın E, sıfatı koyuyorsunuz. Rahim özel isimdir madem ki. Özel isimler sıfat olur mu? Aslen özel isim sıfat olmaz, doğru. Burada bir işgal var şimdi. Özel isim sıfat olur mu? Özel isim sıfat olmaz. Evet. Edecek, e Rahman Rahim de Allah'ın özel ismi değil mi? E, nasıl Rahman sıfat olacak? Onların hepsine cevap vereceğiz inşallah. Tamam mı? İleride. Şimdi Alimler tartışmışlar. <gülüyor> Yorulduk mu? Geriye ge yaslandınız. Ben de yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey değil akıya, yani. bu hiçbir şey değil. Evet. Yani bir saat, iki saat hiçbir şey değil. Biz haftanın yedi günü böyle yapsak ders, iki saat, üç saat yine az. Yani Suud'da ilim talebeleri, meşayetler en az 11 saat ders halkalarında oturuyorlar, en az. Evde çalışmaları hariç, adam dört saatten fazla uyumuyor yani günde. Bir de öğle ikindi arası bir yarım saat kestiriyor, ona ilaç gibi geliyor zaten. Boşuna alimler, alim olmamış. Şeyh Elbani Zahiriye Kütüphanesi'nin anahtarını vermişlerdi ona devlet biliyorsun. Ona özel. İstediği zaman girerdi özel devlet kütüphanesi. El yazma eserlerinin bulunduğu. Elbani oraya bir girerdi 11 saat. Yani namazları çıkardı onun dışında. 11 saat ilim, ilimleştirilir hal ederdi. Sadece o kütüphanede. Evinde çalıştığı, verdiği dersler hariç. Bak kasetlerinin sayısı binleri buluyor. O vakitle o kadar günde ilime vakit ayırıyor. O kadar ders kasetleri var. Bunları nasıl sen şey yapacaksın. Cem edeceksin arasını Çelişki gibi görünen şey. Allah bereket verdin mi, rahmet verdin mi olur işte. Allah zamana bereket verdin mi, hiçbir şey farkına varamazsın. O yüzden Şeyh İslam İbn-i yazdığı kitapların sayısını günlere bölüyorlar. 62-63 sene yaşamış bir insan, 64 sene bilmem ne yaşamış bir insanın bu kadar kitap yazması imkansızdır diyorlar. Ama bu aklen mi imkansız, hissen mi imkansız? Hissen imkansız. Şimdi akıl ne, his ne bunlar çok önemli. Bunlar gelecek. Mesela bazı şeyler vardır. Ee, i̇nsanlar hep onu akli olarak ters zannederler. Halbuki o hissi olarak ters. Şimdi Erhan abi ben bir soru söyleyeyim. Ben kalemi böyle bıraktım. Şurada. Şurada kalemi bıraktım. Havada durdu. Ben dedim ki Erhan abi siz gelmeden önce ben kalemi şöyle tavana doğru attım. Daha tavana gitmeden havada durdu. Bu aklen mi ters, hissen mi? Hissen terstir. Aklen ters demek cehalettir. Mesela akıl nakil çatışmasında da önemli kaydılar var. Bunlar gelecek. Bu aklen terstir sen değil. Neden sen hissi olarak hiç bunu görmüyorsun? Aklın neyine ters? Yaşamadığın şeyi sen nasıl akledeceksin ki zaten ki aklına ters olsun? Hissen ters. O yüzden uzayda bunu attığın zaman hiç şaşırmıyorsun havada duruyor. Bak demek ki aklın ters değil. Allah diler bunu havada tutar ama hissen ters. Ne manada hissen ters? Hissi olarak bu ters geliyor. Hiç görmemişsin. Madde bunu kaldırmıyor. Bu hissi vermemiş sana daha. Nasıl Bunlar önemli kaydırlar. Bunlar gelecek. Zaten Türkiye'de en büyük işgallerden bir tanesi akıl nakil çatışmasında. Biz her zaman diyoruz ya akıl nakilden önce gelir. Bu doğru da. Ama o kadar yarım eksik biliyoruz ki bu mevzu Bu da ayrı bir bap yani. Bu da ayrı bir işlenmesi gereken bap yani. Hatalı cümleler bile kullanıyoruz akıl nakil çatışması meselesinde. Diyoruz ki akılla nakil çatışır. Mesela bu çatışırsa akıl nakil akilden önce gelir. Bu çok arızalı bir cümle. Çünkü Ehl-i Sünnet neyi iman etmiştir? Sahih akılla... Sahih nakıl çatışmaz. Hiçbir zaman. Allah, akıl dışı bir şey mi anlatmış bize? He, biz akle demeyiz. O kişinin aklındandır. Aklın acizliği, kişinin aklının mücerred acizliği... Çünkü evet. diyelim ki senin aklın bir nakille çatıştı. ya Senin aklın bir nakille çatıştı. O aynı naslı alim anlayabilir mi? İhtimalin anlayabilir değil mi? Evet. E peki, demek ki bu senin aklının çatışması. Yani senin senin aklındaki aklının o anki sarih olmamasından kaynaklanıyor. Akseldi o alim de anlayamazdı onu. Akılla nakil çatışmaz. Ama akıl bazen nakli anlayamayabilir orada. İşte o yüzden diyor ki akıl nakli anlayamazsa akıl nakle ne yapması lazım? Teslim olması lazım. O yüzden her zaman şu ibareleri kullanıyoruz. Sarih akıl ile sahih nakil. Bakın sarih akıl ile salim akıl ile sahih nakil. Çatışırsa, dersek, olmaz. olmaz. Çünkü aksi halde sen buna, ya nak nakilde bir bozukluk vardır, zayıftır, uydurmadır, bir şeydir. Ya da senin aklın o an alamıyordur, ona da ne denmez? Selim akıl denmez, sarih akıl denmez. Bir bozukluk, var. bir bozukluk var o an, anlayamadığım bir şey var, bir engeller var. Tamam O yüzden sarih akıl da sarih akıl, aksi Allah aklı övüyor ve akla yetiyor Kur'an'da. Ama akıl vahye tabi olmak zorunda. ...anlayamadığı noktalar, noktalarda teslim olacak. Burada aklı nakille çatıştı diye değil, sarih akıl, sahih nakille çatıştı diye değil. O sarih olmayan akıl, o sahih olan nakli anlayamadı diye. Bunlar ayrı kaydılar, bunlar da gelecek. Bunu en güzel dillendiren kim? Şeyhul İslam ibn-i Nerede? Der utââredel akıl ve nakıl, akıl ve nakıl çatışmasında. Türkiye'de bize yıllarda yutturdular, hatta Ehl-i Sünnet kişilerden bile. Yıllarca bize bunu anlattılar. Akıl en akıl çatışırsa nakil önce gelir. Böyle bir kaydı yok yani. Çünkü burada tefrikaya gitmedik. Hiç sahih akıl var, bu zayıf ak akıl var, sahih nakil var, zayıf nakil var vesaire Bunları hiç tavsiyle gitmedik biz. İbn-i bu eseri 11 cilttir. Türkçe'de bakmayın bir cilde çevirdiğini. O muhtasar alıntıdır şuradan buradan. Akıl en akıl çatışmasının tahkifli hali 11 cilt. İbn-i akıl en çatışmasını anlatıyor. İbn-i en imam kitabı hangisi? En imam. Üzerinde daha başka bir kitabı olmayan güçlü. iki tane. Bir Telbisul Cehmiye, Fahrettin Raziye yazdığı. Onun zaten Türkçesi yok. Aslı da daha yeni bulundu. Basıldı on cilt halinde. Yani yeni dediğim birkaç sene önce. Belki 10 sene önce de yeni piyasaya çıkardı. Tahkik edildi 8 sene boyunca vesaire. Bir de Bu Derat-ı akıl ve Nakhıl. Bu iki kitabı. bir on cilt, biri on bir cilt. <gülüyor> bu derken birinin kütüphanesinde falan mı çıkıyor? Yani falan. Uzun hikaye onu anlatırım. işte, işte kral alimleri topluyor, istişare yapıyorlar, Diyanet İşleri Başkanı 8 tane doktoru dünyanın her yerine yolluyorlar. El yaz meselelerin bulunduğu, uzun yıllarca araştırma yapıyorlar vesaire Topluyor herkes bir şey. Kitabı en sonunda bir araya getiriyorlar. O kitabın vardı. Var o kitap vardı ama hep eksik alimizde vardı. En sonunda bulundu. Alimler onu 64 senede tahkik etti. 8 doktora 8'ler sene 64 sene. Şehali Şeh diyor ki bizim 64 senede tahkik edebildiğimiz o kitabı İbn-i Teymiye eminim ki... 8 ayda, 7 aydır ancak yazmıştır. biz onu. 8 doktora veriyoruz. 8'er sene uğraşıyorlar. Yani bir doktor orası 60 ders şenamesine verecek. Öyle bir alim adam yani. Tamam mı? O yüzden innema yahşallahu min ibadihil ulama. O yüzden Allah'tan en çok alimler korkar. O yüzden biz diyoruz ki alimler bizim başımızın tacı. Bir şu an tabiri caizse, tabiri caizse, dua ezberler gibi, Kur'an'dan ayet ezberler gibi alimlerimizi tanıyıp isimlerini ezberlememiz lazım. Anladın mı? Sen çünkü sen sen belki Kur'an ezberleyip hadis ezberleyip Kendini kurtaracaksın bir noktada ama Sen o ümmete emanet vermeyeceksin o mirası Senin sonra gelen çocukların hepsini alacak Bu alimleri unutacaklar Alimler sonra ölecek ölecek hepsi sonra Başına kim gelecek? Cahiller gelecek Hele bir de bu cahiller ehli sünnet adı altında geliyorsa O zaman değme gitsin ya yani. Kaldığımız yerden haftaya devam edelim Bismillahirrahmanirrahim Wallahu aleyhi ve sellem Estağfurullah